Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hayırla geldiniz, iyiliklerle, güzelliklerle geldiniz, güzeli anmaya geldiniz. Öyle diyordu bir büyüğüm, tarif ediyor diyor ki bizler diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bereketli ömründen o büyük ummandan bir damla sunabiliriz. O büyük harmandan bir dane sunabiliriz. Evet diyor damla belki umman değildir ama ummandandır dane harman değildir ama harmandandır inşallah en azından o danenin hakkını verebilmeyi Rabbim bize nasip eder inşallah. Ee geldiğiniz için teşekkür ederiz inşallah yine çok hayırlı bir yayın olacak o niyazla o duayla geldik. Bugün az evvel kendi sosyal medya hesaplarımda da duyurusunu yapmaya çalıştığım üzere Erkam bin Ebi'l Erkam'ın o evini o kutlu evi anlamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki kurduğu o yakın ashabıyla o ilk tebliğ faaliyetlerinde aslında Tarihi, tarihi bilgi olarak değil de nasıl bir, bir strateji izlemiş, bugün de biz, biz de evlerimizdeyiz, çocuklarımız namaz kılsın istiyoruz. Komşularımıza bir şeyler, bir bazı hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ya da Kudüs kurtulsun istiyoruz, Mescid-i Aksa kurtulsun istiyoruz. Bunu sadece tarihsel bir bilgi kafasıyla dinlemenin ötesinde Aleyhisselam Efendimiz nasıl bir metot, metodu takip etmiş bunu anlamaya çalışacağız muhterem hocamın rehberliğinde hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefa. Nasılsınız Elhamdülillah, hocam? Elhamdülillah hamdolsun. Allah razı olsun. Rabbimize binlerce kez ham ediyoruz. Mavi çok yakışmış hocam size. Allah razı olsun güzel bakışınız. Allah razı olsun <gülüyor> hocam bize katlanıyor valla e ecriniz büyük hocam inşallah. i̇nşallah. Helal edin. Dün seste bazı problemler olmuş yayın esnasında bizim kablonun içinde bir şey kopmuş arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bugün düzelttik inşallah daha güzel bir yayınla huzurlarınızda olacağız. Hocam aslında sizin bugün konuşacağımız Darül Erkam üzerine müstakil bir kitabınız evet. var. Onu da getirmişsiniz. Size şöyle vereyim kitabı. Ben şöyle göstereyim dostlara hı hı. şuradan. Nebevi eğitim modeli Darül Erkam. vahin nüzul sürecinde şahsiyet eğitimi. Aynen birazcık bundan bahsedelim öyle başlayalım. İnşallah olur çok iyi olur evet. çünkü özellikle o kitaptan dolayı bazı şeylerin biraz daha netleşmesinde fayda var kardeşlerimizin zihninde. Şimdi ben yıllardır siyer okurken ki kardeşlerimiz de okuduklarında muhakkak fark etmişlerdir. Darul Erkam adı çok geçiyor. Yani hemen hemen herkes kitapta bir şekilde Darul Erkam'a bir temas edilir. Ama bu nedir diye bir soru sorduğunuzda siyer kitaplarının büyük bir kısmında bunun cevabı yok. Yani Darul Erkam'ın adı var ama kendisi yok. – Kendisi yok derken fonksiyon olarak. – Tabi yani tam olarak nasıl oldu, nasıl başladı, Allah Resulü orada nasıl bir eğitim verdi, mesela nasıl işte nihayete erdi, oraya gelen sahabe efendilerimiz nasıl geldiler, nasıl gittiler, bunlara ait bilgileri derli toplu bir biçimde göremiyoruz siyer kitaplarında. En geniş elimizde olan siyer kitabı biliyorsunuz, hı hı. Asım Köksal Hoca Efendi'nin merhum e, işte Hz. Muhammed ve İslamiyet kitabı kendisi daha sonra o kitabı baştan sona gözden geçiriyor. Son baskısı hı hı. da basılmadan üç ay önce vefat ediyor. Yani ustalık eserim dediği o hı. eseri göremedi. Allah rahmet eylesin Anladım, ama sadaka-i cariyesi devam ediyor. Mesela o genişletilmiş Hz. Muhammed ve İslamiyet adlı eserde de Darül Erkam 4-5 sayfayı geçmiyor. O öncekilerde hiç yoktu ama bu son kısımlarda son işte genişlettiği kısımlarda biraz daha var. Şimdi biz bunu fark edince 2000'li yıllarda biraz Darul Erkam'a çalışalım dedik. Yani bu Darul Erkam siyerin içerisinde bu kadar önemli öncesi sonrası mesela sahabenin sıralaması açısından da çok kıymetli bir hı hı. yerde duruyor. Onun için bir bakalım nedir bu diye girdik işin içerisine. Evet zorlandık mı? Zorlandık çünkü inanılmaz derecede bilgiler dağınık bir vaziyette ama elhamdülillah biz anladık. Anladığımız zaman Siyer'le alakalı çok önemli yanlışlarımızı da Darul Erkan vesilesiyle düzeltmiş olduk. Şimdi o yanlışların neler olduğunu birazdan göreceğiz. Onun için burada bir şey de fark ettik, bir mesele Siyer'de ya da Kur'an'da fark etmez kesinlikle bütüncül bir okumaya tabi tutulmalı. Yani biz aleyhissalatü vesselam efendimizin diyelim ki devlet başkanlığı diye bir bahis açtığımızda öyle bir iki tane meseleyle işin içinden çıkamayız. O siyerin içerisinde, hadisin içerisinde o kitaplardaki bütün rivayetleri o başlık altında toplayıp onun üzerinden bir değerlendirme yapmak durumundayız. Onun gibi artık hangi alanı işleyecekse konuşacaksak biraz daha merceğimizi hı hı. o konunun üzerinde yoğunlaştırmamız gerekiyor. O meselelerle alakalı bütün bilgileri aldığımızda oradan bir şey çıkarıyoruz. Şimdi biz bir şey yakaladık orada siz muhakkak o soruyu soracaksınız bana. Darul Erkam'ın bugüne bakan mesajları da var. Tabii ki. Mesajı anlayabilmemiz için aslını anlamamız lazım. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe dediğimiz o nesli nasıl yetiştirdi? Nereden başladı? Nereye götürdü? Dolayısıyla Darul Erkam meselesi sadece işte Müslümanların Mekke'de ihtiyaç hasıl olduğu için sığındıkları bir yer değil. Bir metot o. Orada bir mektep var ve o mektebin bir müfredatı var ve o müfredatı takip eden talebeler var, o talebeleri eğiten muallim var. Bütün bunların hepsinin bilgileri bugünün dünyasına da bakan bir özelliği var. Hı hı. Genel anlamda siz de çok karşılaşmışsınızdır, ben de çok karşılaşıyorum. İşte kardeşlerimiz mesela soruyorlar diyorlar ki hocam hangi kitabı okuyalım ne yapalım? alan belirtilmeden bana kitap sorulmasından inanılmaz derecede ben rahatsız ha. oluyorum. Çünkü bu doğru bir soru değil. Yani ne okuyalım sorusu gidip doktora işte muane olmadan ilaç istemiyor. iyi gelecek bir ilaç ver. İşte o Hangi hastalık belli değil. Yaşlı teyzelerimiz herkese evet. ilaç dağıtırlar ya ona benziyor ha. bu. Şimdi biz mesela başladık dedi ki biz bu dinimizi önemsiyoruz ve dinimize ait bir şeyleri öğrenmek durumundayız. Ya ben nereden başlayayım? Mesela ben şu anda sıfırdan başlayan birisiyim. Arapça mı öğrenmem gerekecek, Kur'an mı öğrenmem gerekecek, tecvid mi öğrenmem gerekecek, kıraat mı öğrenmem gerekecek, hadis mi okumam gerekecek, siyer mi okumam gerekecek ne yapacağım ben? Ne yapacağım sorusunun cevabı Darül aslında. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı orada sıfırdan bir noktaya getirdi. Ben de şu anda 21. asırdayım, sıfır noktasındayım. Ben de kendimi Kur'an'ın inşa etmesini istiyorum önümde bir model var. Dolayısıyla Darun Erkam'ı biz biraz daha model çerçevesinden anlamak durumundayız. Hı hı. Ama model olarak anlayabilmemiz için öncesinde aslını Modeli öğrenmemiz lazım. Daha. O aslını 6. asırda anladığımızda bugünün dünyasına taşırız ve bugünün dünyasında ben de böyle yapabilirim deriz. Sonra bir başka gayrete daha gireriz. Mecburum ben evimi daruler etmeye. Ben bir vakıftaysam benim örneğim falanca filanca değil. Ben Darül Erkam gibi bir hizmet yürütmek zorundayım. Ben bir derneksem bunu hedeflemek durumdayım. Bir cami derneği mesela bunu hedeflemek durumundayım. Çünkü ne için yapıyorum ben burayı? Eğer amacım gerçekten Allah'ın rızasıysa, ben Rabbimin hoşnut olacağı bir iş yapmak istiyorsam bana bir model lazım, kendi halimi o modele benzetebileyim. Hizmet anlamında, usul anlamında, üslup anlamında, strateji anlamında neyse artık onların bütün hepsindeki adı adım o noktaya doğru varabilmem için bana bir model sunuyor Darul Erkam. İnşallah bugün becerebilir de biraz İnşallah. olsun anlatabilirsek bunu ben inanıyorum ki kardeşlerimizin akıllarındaki birçok mesele vuzuha kavuşacak daha Aslında. da belirgin bir hale gelecek. Daha da önemlisi siyerin içerisinde yanlış bildiğimiz bazı doğrular bugün düzelecek İnşallah. daha farklı bir biçimde bu noktada zihin dünyamızda bir berraklık oluşacak ve bunun üzerine aslında başka şeyler bina edilecek İnşallah. onun için bugünkü ders şimdiye kadar işlediğimiz dersler içerisinde önemli bir ders olacak dua İnşallah. edelim de Allah dilimizin bağını çözsün inşallah. Hocam en çok sorulan soru dünle alakalı hemen onu sorayım ondan sonra Buyurun. ana konumuza dönelim. Herkes dün şunu sordu yorumlarda Hazreti Ebubekir radıyallahu anhın annesinin hidayeti için dua edip duasına icabet edilen Efendimiz aleyhissalatü vesselam neden çokça sevdiği Ebu Talip için aynı duayı etmedi diye soru sordu. Yani Ebu Talip için etmediğini kim söylüyor i̇şte ki? İşte öyle soru yazıyor arkadaşlar. Ben yani netice söyleyeyim. itibariyle o anda o dua etme iradesini veren hidayeti nasip eden Allah'tır. Şimdi kardeşlerimiz şunurdan daha iyi anlayacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden bazılarını cennetle müjdeledi mi? Evet. Müjdeledi. Osman bin Mazun, Allah kendisine ebeden razı olsun. Resulullah'ın çok sevdiği birisi. Öyle ki vefat ettiğinde Efendimiz başucunda böyle damla damla sakalından yaş akıyor. Hücreten sonra da ilk vefat eden İlk vefat edelim. eden muhacir. Evet. Hanımı Havle binti Hizam o da muhteşem bir hanım bakıyor ki Resulullah bu kadar üzüldüğüne göre bir şey var bunda tuttu orada şöyle bir cümle kullandı. Ne mutlu Osman'a ki kuş olup cennete uçtu. Şimdi Efendimizin o ruh halini bir tekrardan hatırlayalım. Gözünün yaşını siliyor dönüyor hanıma. Nereden biliyorsun cennete ya. uçtu? Ben bile bilmiyorum Allah'ın peygamberiyken sen nereden biliyorsun? Ancak biz temennide bulunabiliriz. Peki neyi çıkardık buradan? Ya Resulullah eğer bir şey konuştuysa konuşturtuluyor. Orada o hidayeti murad eden Allah o duayı yaptırtıyor ona ve o dua yapılınca anında da hidayet Hicabet geliyor. Olur. Amcası içinde o kadar çırpındı, o kadar dualar etti, olmadı. Olmadı olmadı yani. Dolayısıyla bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın hidayet meselesinde açtığı alanla alakalı hmm. bir şeydir. Efendimiz asla kendi tasarrufundan bu noktada bir şey söyleyemez. Zaten o hevasından ve hevesinden asla konuşmaz. Hele hele böyle akıbete ait, gaybe ait hmm. meselelerde Allah onu konuşturtur. Hmm. Başlayalım hocam Buyurun. Zaman? Dün söylediniz ki Erkam bin Ebi Erkam aslında masum oğullarından bir ve masum oğulları İslam'ı davet karşısındaki en dirençli duruşu gösteren, düşmanca tavrı düşmanca olan bir topluluk. tavrı olan bir topluluk. Çok doğru. Ee, nasıl oldu da oradan biri bu davaya sahip çıktı ve evin açtı? O süreç nasıl gelişti? Vallahi Firavun'un sarayından Allah Musa çıkarttı. Ya. Yani dün onu söylemiştik aslında. Evet. Ama burada Erkam'ın duruşu çok önemli bir duruş sürekli evde kendi ailesinin içerisinde Ali Serat ve selam efendimiz konuşuluyor. Nasıl konuşuluyor? Tersten konuşuluyor. Menfi konuşuluyor. İşte Abdulmuttalib'in yetimi şöyle demiş, şöyle atalarımızın dinini terk etmiş, şöyle putlara dil uzatmış, şöyle yapmış. Bunları konuşuyorlar. Erkam kaç yaşlarında o ya, o günlerde? 18 yaşlarında. Babası Abdulmenaf yeni evlendirmiş onu düğün hediyesi olarak da Mekke'nin en güzel evlerinden bir tanesini almış ona vermiş hanımın adı Hint o evde ve o evde sürekli aile içerisinde bunlar konuşulunca Erkan bin Ebil Erkan şöyle dışarıdan bir nazarla meseleleri dinlemiş asla konuşulanlardan dolayı kendinde bir ön yargı oluşturtmamış hmm. bu önemli bir şey ön yargı adamın ocağını batıran bir şey Hele o yargı bir tasuba dönüşsün karşınızda konuşan peygamber bile olsa duymuyorsunuz ve çokları duymadı Mekke'de. Ama Erkam şöyle bir kanata vardırıyor kendisini diyor ki ya diyor bunlar bu kadar konuşuyorlar da e ben tanıyorum Muhammed'i, ben hiçbir kötülüğünü görmedim, babamla beraber hırf hırfırfı duldaydılar, babam da çok iyi bir insandı adaleti seven birisiydi ondan hep böyle dürüstlüklerinden, iyiliğinden, ahlakından bahsederdi. Ben niye amcalarımın söylediği sözlerin üzerinden bu noktada bir şey söyleyeyim? En iyisi ben kendim giderim sorarım ona ondan duyduğumun üzerinden kanaatimi belli ederim. Ne kadar güzel bir şey evet. bu ve o ön yargıya kapılmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz oturuyor şöyle Kabe'nin avlusunda o da da düşünüyor kimin düşünüyor? evi kimin evi kim kimin evi kim aynen kim yani bu işe sahip çıkacak diye onu karşısında görünce acaba diyor olur mu? O anda Müslüman olmamış daha iman da etmemiş ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin düşünce dünyasında o olduğu için o meseleyi düşündüğü anda Erkam bin Ebil Erkam karşısında Erkam ona soruyor diyor ki sen böyle şeylerden bahsediyormuşsun ne diyorsun aleyhissalatü vesselam efendimiz de çok net bir biçimde imanı, risaleti kendisinin peygamberliğini anlatıyor, sözü biter bitmez Erkam iman ediyor. Elhamdülillah. ve o gerçekten ümmetin firavunu diye isimlendirildi biliyorsunuz hı hı. Ebu Cehil, o ailenin içerisinden bir Musa olarak çıkıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor, kimse diyor senin iman ettiğini şimdilik bilmesin. Ya Resulallah bir evime buyursanız, bir evimi şereflendirseniz nerede diyor senin evin? Şurada tamam diyor sen git biz geleceğiz ama kimseler seni benimle görmesin. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hesapları var o ev için başka şeyler düşünüyor ama o ana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı bu. Erkam varıyor eve, hanımı kendisinden birkaç yaş küçük, gencecik bir hanım, yeni de, evlenmiş yeni de evlenmişler ve başından geçenleri anlatıyor hanımına, hanımı da kocası gibi iman ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha eve varmadan hanımı Erkam'ın söylediklerinin üzerinden iman etmiştir. Allah hayır murad edince açıyor işte Oluyor. kalpleri, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya o gün ya bir gün sonra buranın altını çizerek bir cümle söyleyeceğim şimdi. Mekke'nin öğle uykusuna yattığı bir zamanda gidiyor oraya. Taylule vakti. Taylule vakti. Size bir şey hatırlattı mı bu? Hicreti hatırlattı. Hicreti hatırlattı. Başka yerler de var geleceğiz oralara. Evet. Ne bud biliyor musunuz? İnsanların yattığı zamanlar eğer ayaktaysa dava adamı ah, o dava başarıya gidiyor bu işte. i̇şte bu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Herkes rahatına düştüğü anda ayakta. Herkes başka şekillerde kendi rehavetine kapıldığı anda o davası için yollarda. Alıyor Ebu Bekir'i o öğle vakti herkes çekilmiş Mekke'nin sokaklarından o eve doğru gidiyor. Eve giriyor, ev güzel o biçim koca bir salonu var. Biz gezdirelim ya Resulallah diyorlar. <gülüyor> Yolar, bir hevesine, Önce bir seviniyor evin sahipleri. İzzet ikram neyse onları yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki Erkam bin Eylül Erkam ya Resulallah diyor babam burayı bana Mekke'nin en güzel evi diye aldı. Gezmek ister misiniz evimi? Allah Resulü tabi diyor varıyorlar eve, evin salonu güzel zaten 40 kişiyi alabilecek bir salon. Ölçülerine ait bilgiler bile var kitaplarımızda. Evet. Güzel de bir bahçesi var ön tarafta güvenli, safa tepesinde birçok özelliği var ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söyleyemiyor. O anda Erkam bin Ebil kam söylüyor ya Resulallah diyor evim evindir. İstediğin gibi kullanabilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir seviniyor ki öyle bir seviniyor ki ben ne zaman bu rivayeti okusam bunları anlasam, kendi içimden söylediğim bir şeyi şimdi dışından söyleyeceğim. Allah senden binlerce kez Amin. razı olsun ey Erkam bin Ebil Erkam sen ne büyük bir gençmişsin ki böyle büyük bir işi yaptırıp o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi güldürmüştün ve evinde onlarca sahabenin yetişmesine vesile olmuşsun. Evet. Evini açıyor Risalet davasına bütün risklerine rağmen bu öyle kolay bir şey değil yani bu var olan iki evinden bir tanesini alan işte bunu kurs yapın ya da öğrenci evi yapın yani. demek değil. O gün bunu yapabilmek Mekke'nin bütün oklarının hedefi olarak karşılarına çıkmaktır. Bir de şöyle yönden ele almıştınız kitabınızda hocam. Diyordunuz ki ya şimdi apartman başlasan, şimdi bir site başlasan bu kadar ya değerli ya. olmayabilir. Tabii. Neden? Herkesin kaçtığı, herkesin korktuğu, herkesin ya, sırtını ya. döndüğü bir yerde o ev İşi bir başında. şehir gibi, bir ülke gibi kıymetli olmuştur. Aynen öyle. Bu yüzden değerli. Ve o zaman hiçbir şey yok ortada davanın nereye hiçbir gideceği şey belli değil yani bir avuç insan kaçınca Müslümandır Erkan binebilir kam yani oğlu babasını biraz önlere çekmek için 7. diyor bir başka bir ayette 12 diyor bizim tespit ettiklerimiz var işte biraz sonra bir tablo paylaşacağız kardeşlerimizle 15. Müslüman evet. yani kendinden önce 14 tane insan var bu kadar. Bir avuç insanın olduğu bir zamanda evim evindir ya Resulallah diyebilmek her baba yiğide nasip olmayacak bir şey. Onun için burada o kamet o kadar önemli ki aleyhissalatü vesselam efendimiz de onun o infakını kabul ediyor. Anında oraya yerleşiliyor. Sabahın erken saatlerinde gelinip gecenin geç saatlerine kadar orası bir mekteb fonksiyonu görüyor. Yeni evlisiniz. E Mekke'nin en güzel evlerinden biri sizin eşinizle orada güzel bir hayat sürmek adına yerleşmişsiniz, sonra iman etmişsiniz, evim evindir ya Resulallah ya. biz de sana seve seve hizmet ederiz Aynen. diyor. ve Yani bir ba, iki kişi balay, değil. Balayısı diye bir şey var evet, değil mi evet, bu yeni balayı, evlerde? Evet bu balayı meselesi onların gözünde şu bizim balayımız Risaletin davasına hizmet olsun. Zaten böyle bir güzel niyetle çıkınca işte Darul Erkam oluyor ya. ve tarihe silinmez harflerle yazıyor. Bizim Darul Erkam dediğimiz o eve sahabe ne diyor biliyor musunuz? Bekir ne diyor tarif? efendim? Darul İslam diyor. Darul İslam İslam'ın evi. Neden Darul İslam? Orada temel atıldı. Eve eğer ileride Yesrib Medine olduysa temeli orada atıldı. Medine'den medeniyet doğduysa temeli, temeli orada atıldı. atıldı. Koca üç kıtaya yayıldıysa İslam temeli orada atıldı. Emeviler gibi, Abbasiler gibi, Selçuklular gibi, Eyyubiler gibi, Artuklular gibi, Endülüs gibi, Osmanlılar gibi koca koca medeniyetler çıktıysa orada. temeli o küçücük evdi artık. Mekke'de e, Erkam bin Ebil'erkam'ın evi neyse, Yesrib'de Esad bin Zuray'ın evi de o şubeler oldu ondan sonra. İşte fonksiyon Hepsi, olarak aynılar. aynılar Hepsi Daru'l-Erkam'ın yani. birer şubesi oldu. Yani. Aleyhissalatu vesselam efendimiz o evin istihdamından sonra başladı orada bunu bir noktada adımlar atmış. Şimdi oraya varmadan Hı. neden o ev seçildi? Onun üzerinde evet, bir duralım ama olarak. evin yerini bir görelim. görelim. Bir, bir resim kriko görelim olarak. Bu bir canlandırma olarak çizilmiş. O günkü Mekke'yi de gösteriyor. Bakın Darul Erkam diye görünüyor. Safa evet. tepesinin hemen ucunda. O günkü hareme çok yakın, hacıların gidip geldiği bir uğrak yol en işlek yol, onun için kalabalıktan Kabe, dolayı çok güzel. Kabe şu gözle... harem yazan şeyin ortası Ortasına değil mi hocam? Arkadaşlar sara... gözlerinde canlandırsın Aynen. diye. Hemen o siyah olan bina tamam. Kabe olarak isimlendiriliyor. Tamam. Merve Tepesi zaten orada. Tamam. En genel hatlarıyla. Şimdi bir resim daha göstereceğiz kardeşlerimize. Görelim dostlar. O resimde bakın üstteki resim ben 2007 yılında o resmi ben çektim. Şimdi Safa Tepesi'nden çıktığımızda ilk önümüze gelen yürüyen merdivenlerinin karşısındaki yerdir Darül O kadar yeri. yakın mı? O var. kadar yakın yani onun için yerini bilelim. Aslında orası yıllarca kaldı. Keşke kalsaydı Keşke ama kalsaydı. ne yazık Keşke ki işte hepsi, kalsaydı. hepsi kalsaydı. Şu anda hiçbir şey olmadığı gibi kaldı. O resme tekrardan dönelim. Şimdi orada bir kere bu Darül Erkam'ın Safa Tepesi ile olan bağını hiç unutmamamız tamam, gerekiyor. Hocam. Yan tarafta bakın Babun Nedve diye bir şey var. 51 numaralı kapı bu. Harem sürekli değiştiği için genişlemelerde evet. falan kapı numaraları değişiyor. Bu Darun Nedve'nin kapısıdır aslında. Yani aslında o yani evin kapısı. Yani o evin olduğu yer. yer. Kapının olduğu yerden az bir şey bu tarafa da geldiğimizde Darun Nedve. Ne kadar yakın. Dolayısıyla birbirlerine çok yakın yerler evet. burası. Evet. Darun Nedve'yi de birazdan zaten yine göreceğiz. Tamam. Şimdi Niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burayı seçti? Bu sadece mesela çaresizlik artık yapacak bir şey yok. Bütün alternatifler kapandı. Onun için Erkam geldi ondan dolayı seçti. Bu değil sadece sebep. Bunun başka sebepleri de var. Sebeplerinden bir tanesi evin konumu. Evin muhteşem bir konumu var. O safa tepesinde olması bir kere insanların dikkatini çekmeyecek, rahat giriş gelişler olacak. Kalabalık, kalabalık. Yani kim girdi, kim, kim, kim çıktı, girdi. Hiç belli, belli değil. değil. Onun için çok rahat bir biçimde sahabe rahat o yolu, o güzergahı kullanabilecek. Bu o gün için önemli bir şeydi çünkü. Nüfus 10.000 arkadaşlar o zamanlarda düşünüyor. Evet. Çok çabuk deşifre Aynen. evet. Çünkü bakın 6 yıl boyunca o ev evet. korundu ve kimse bilmedi orayı. Biliyorlar bir yerlerde olduğunu ama nerede, ama nerede kimse olduğunu kimse bilmiyor. Arkamda. Kimsenin aklına gelmiyor. Evet. Neden olduğunu şimdi zaten daha iyi anlayacağız. İkincisi biraz önce söylediğimiz gibi Ev çok güzel. Evet. Ev uygun. Ne ne lazım? Cemaatle namaz lazım. Ne lazım? Oturulacak Kur'an üzerinde işte bir şeyler yapılacak. O lazım. Bütün bunlar için o ev konum itibariyle uygun olduğu gibi evin mimarisi olarak da uygun. Üçüncüsü hangi ailedendi? Erkam'ın mahsum oğullardan kimse ihtimal vermiyor mahsum oğullarından. Ormana da bir şey olacak. Ya. Orası Mahsumoğulları'nın yoğun olduğu bir mahalle. Çünkü biliyorsunuz Mekke Mahalle mahalle oturuyorlar. Efendimizin evini gösterirken bir şey söyledik. Yeniden döneceğiz o evet karaya o şeye resme. Nedir? Herkes mahalle mahalle. Ebi Talip mahallesi diyorlar. Mahsumoğulları mahallesi diyorlar. Ümeyyeoğulları, Teymoğulları. Dolayısıyla orası Mahsumoğullarına ait kimse Mahsumoğullarından bir tanesinin böyle bir iş için evini açacağını ihtimal vermiyor. Bundan dolayı da o ev seçiliyor. Dördüncüsü Kaç yaşlarında erkan binebilir kam? 18 yaşında. Çocuk. Mekke bu kadar büyük bir iş için bu kadar genç evet. bir insanın evinin kullanılacağına ihtimal vermiyor. Onlar ya Ebu Talib'ten şüpheleniyor, Hz. Ebu Bekir'den Abi, şüphelenir. Bakışlar hep onların üzerinde evet. ama 18 yaşında bir delikanlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı gençlerle başlattı. 18 yaşındaki Erkan var sahnenin en ilk perdesinde. Son perdesinde Üsame var. O da o yaşlarda 18 yaşında bir delikanlıyla başladı. 18 yaşına bir delikanlıyla bitirdi. O Er Üsame'ye sancağı emanet etmesi çok büyük bir mesaj. Ya. Niye biliyor musunuz? Silelim tarihleri. Mekkelilerin sözlerini duyalım. Ne diyorlar biliyor musunuz? Yaşlılar diyor. Zamanlılar. Gençliler gençlerden bir şey çıkmaz diyor ya bu zamane gençler çok bozuldular diyor. Biz gençken şöyleydik böyleydik. Tanıdık geliyor değil mi bu Aa, sözler ila ila ila hocam. Gençlerden ümit kesildiği bir anda Allah Resulü dedi ki ben gençlerle teyit edildim, desteklendim. Bu dava gençlerin eliyle bir yerlere gelecek. Yanıldı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bütün davalar böyledir o zaman ben buradan haykırıyorum bütün bu ümmetin gençlerine ey 18 yaşındaki gençler ey 20 yaşındaki gençler 25 yaşında gençler neredesiniz ya olması gereken Erkam'ın tavrıdır evim evimdir diyecek kamet duruş bekleniyor şu anda yine Risalet davası yetim şu anda yetim bu sancak kimsenin elinde değil sancak boynu bükük İslam coğrafyaları işgal edilmiş şu coğrafyada bile bir sürü imandan mahrum olan insan var. Ne olacak? Ayağa kalkacaksın Erkam gibi. Kimseye bakmadan hiç kimseyi bu noktada beklemeden ayağa kalkacaksın. Evim evindir diyeceksin ve evini senin elinde ne varsa onu Risaletin davasına kullanacaksın. Bunun başka bir yolu yok. Biz bugün eğer Erkan bin Evi'l Erkam'dan kendi dünyamıza bunu taşımazsak o zaman biz boşuna anlatmış oluruz. Aynen, aynen. Onun için burada Erkam'ca tavırlar gerekli. Erkam bize en büyük tavırları. kötülüğü yapanlar Allahu Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hayatını bize bir örnek bir rehber takip edilmesi gereken bir çizelge olarak değil. Sıradan basit bir tarihi bilgi gibi anlatanlar hocam. Ya öyle yaptılar ya da mucizelerle ha, ve tabii. erişilmez kabul evet. Yani bu bize marka, bir anlamda. ben verir, usul evet. verir, yol gösterir, yöntem gösterir. Hadi vazife başına der. Hadi, hadi. Bak biz bunu yaptık. Siz de bugün 21. asrın şahitleri olarak, 21. asrın sahi sahabeleri olarak hadi vazife başına demesi gerekir. Biz böyle anladığımız zaman doğru anlamış oluruz. Erkan bin Ebil kam bu özelliklerinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçip evim evindir ya Resulallah dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o evi ilk mektep olarak edindi. Şimdi oraya talebeler alacak. Yani o iman etmiş sahabi efendilerimizi ve bundan sonra alınacak olanları. O alınacak olanlar özel seçildi. Bakın burada şimdiye kadar birçok kardeşimizin Belki de Siyer kitaplarından okuyup zihinlerinde yanlış kalan bir şeyi düzelteceğiz. Buyurun nedir hocam, o? Nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman gizli davet yapmadı. Nasıl yani hocam? Özel davet yaptı. Gizli bir davet yok. Yani böyle saklı, saklanarak, kimliğini ifade etmeyerek kendisini ve iman edenleri böyle bir örgüt mantığı gibi gizleyerek bir iş hiç yapmadı. Biz burada yanlış bir şey anlıyoruz onu düzeltelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ve davet sürecini belli basamaklarla yaptı. Ben o ilk altı yılı üç basamağa ayırıyorum. Birinci basamak nedir? Özel davet gizli teşkilatlanma. Hmm. Davet ayrı bir şey, teşkilatlanma ayrı bir şey. Birer cümle de açabiliriz. Bu üç yıl sürdü. İkinci basamakta ne var? Açık davet, gizli teşkilatlanma. Bu da üç yıl sürdü. sonun aşama Hazreti Ömer'in Müslümanlığı'dır zaten. O Müslümanlık zaten bambaşka geleceğiz ona şimdi. Ne olacak? Üçüncü basamakta açık davet, açık, davet, açık teşkilatlanma. Ha. Açtı ondan sonra orada gizlenecek bir şey yok. Özel davetle gizli davet arasındaki fark tam olarak neydi hocam? Şöyle soranlara biz Müslümanız ve sizi davet ediyoruz diyordu. Diyordu ama Kabe'ye çıkıp bağırarak söylemiyordu, söylemiyordu. ilan etmiyordu. O, herkesi davet etmiyordu ya da böyle tedbir ayağına başka bir şeymiş gibi kendini göstermiyordu. göstermiyordu. Ne yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem özel davette? Bakıyordu özel insanları seçiyordu hmm. buna davet edelim hmm. diyor mayası düzgün olanlara mesela burada biraz sonra göreceğiz zaten ortak payda nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? seçilenler hepsinde ahlak o biçim. Ahlak. Şimdi adam geldi yarın öbür gün İslam'ın sırtından bir şeyler kazanacak. Adam geldi hayatında birçok şey eğri büğrü yarın o davetin lekesi olacak. Adam geldi yarın öbür gün küstüm arkadaş ben gidiyorum dedi. Bu işler bana göre değilmiş deyip terk edip gittiği zaman moral bozacak. Var mı böyle örnekler gelenlerin içerisinde? Sıfır fire. Elhamdülillah. Sıfır. Bu çok önemli bir şey şimdi bilenler yine itiraz edebilirler hocam acaba Habeşistan'da var bir tane fire ha, onu evet. biliyoruz ama bak Habeşistan'da var o bir tane fire o da ayrı zaten ona geleceğiz önümüzdeki derslerde ama Darul Erkam'daki talebelerin içerisinde böyle bir fire yok bu niye çünkü çekirdek kadroyu inşa ediyor sallallahu aleyhi ve sellem bir dava oluşturacak o dava çok ağır bir dava o davanın üzerine bir sürü yük yüklenecek davadaki mensuplarının üzerine aileleriyle karşı karşıya gelecekler. Aileleri onları reddedecek, mallarından miraslarından onları mahrum edecek, kendi evlerinden mahrum edecek. Hicret etmek zorunda kalacaklar ama bir tanesi geri adım atmayacak. Bir tanesi yok böyle bir şey. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kumaşı düzgün olan adamları seçti. Özel davet bu. Hmm. sonra açtı, açtıktan sonra o ayrı kim geliyorsa gelsin. gelsin ama özellikle işin o ilk aşamalarında Allah Resulü böyle bir yol yüzledi ne olur kardeşlerimiz bir daha dikkat kesilsinler bakın 3 aşamayı ayırdık birinci aşama özel davet gizli teşkilatlanma, ikinci aşama genel davet gizli teşkilatlanma, üçüncü aşama genel davet Genel açık, açık. Teşkilat. teşkilatlanma. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Talebeleri seçti, firesiz, hepsi ahlaklı, düzgün sahabeler geldiler ve eğitime başladılar. Nasıl bir metot izledi, ne öğretti, ne Geleceğiz anlattı. Geleceğiz oraya doğru ha, daha oraya daha gelmedi. Tamam, Şimdi bekliyorum. bir tablo görelim, <gülüyor> <gülüyor> bir tablo görelim hocam, çünkü buyurun. adım adım yürüyelim. Bakın burası Allah Hamza kardeşimizden de razı olsun, Allah bugün baya bir yordum onu Selam ediyoruz bu tablo ona. Allah oluşsun diye. Razı olsun Darul Erkam'ın ilk 45 talebesi. Sıralamaya da baksınlar, isimlere baksınlar, kabilelere baksınlar, yaşlara baksınlar. O kadar önemli ki bu. Çünkü buranın üzerinden birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk 45 tane ismi böylelikle tespit etti. İçlerinde bakın her kabileden insan var. Cinsiyet itibariyle kadın da var, erkek de var. Yaş itibariyle her yaş grubundan da var ama ortalama bir yaş da var ve Selam efendimiz. işin bidayetinde biraz daha gençleri işin içerisine dahil ederek bu manada bir şeyler yapmış oldu. Bu 45 tane isim bu tabloyu kardeşlerimin yerinde olsam iyice bir kaydederim. Şu an kaydedin arkadaşlar ekran görüntüsü alın diye böyle uzun uzun tutuyoruz evet, bunu. Ondan sonra da bunun üzerinde biraz çalışırlar inşallah. Ana Anamız var Canım o benim. birinciliği kimseye kaptırmadı yani. Şimdi bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirmeyin tablosunu da görelim. Görelim dostlar. Şimdi bakın ilk 45 talebe cinsiyetleri 32'si erkek 13'ü kadın. Ne diyor bize bu Bekir kardeşim? Ne diyor hocam? Kadınsız bu iş olmaz He. diyor. Toplumun iki kanadından bir tanesidir. Hasan el Benna'yı rahmetle analım burada. Allahümme Toplumun Resul. yarısını kadınlar oluşturur, geri kalan yarısını da kadınlar yetiştirir diyor. Hocamı da analım. Geçtiğimiz yayınlarda ne dedi? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın yoktur. İslam der ki her evet. başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır. Aynen i̇şte evet. yanında. Bunu bazı kardeşlerimiz biraz yanlış anlıyorlar. Madem açtım ben bir iki cümle söyleyeceğim. Ne var ki Zannediyorlar yalnız. ki biz biraz böyle hanımlara farklı bir şey uslupla yaklaşıyoruz. He. Yani biraz ne diyorlar? Pozitif ayrımcılık yapıyoruz diyor. <gülüyor> Bizi isimlendiriyorlar. Ben buradan bir cümle söyleyeceğim. Sema'nın dili kadının lehinedir. Bu bize ait bir şey değil. Bizim Allah kitabında değil yani, evet. söylüyor bunu. Abdullah İbn Ömeri yayından önce konuştu evet. o büyük insan. Evet. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken biz kadınlar konusunda Efendimiz'e soru, soru sormaktan korkardı. Evet. Niçin? Çünkü ne zaman bir soru Hep sorsak bir çıktı. ayet gelirdi ya da Resulullah konuşurdu. Konuşulan şey de kadının lehine olurdu. Onun için semanın dili, semanın dili vahyin dilidir. Hı -hı. Vahyin dili kadının lehinedir ve kadının bu noktada toplumun içerisinde istenilen oranda görev almaması, istenilen oranda bu noktada vazifeyi üstlenmemesi o toplumun ıslahını asla gerektirmez ve bugün eğer ümmet gerilerde kaldıysa bu kadın meselesinde İslam'ın ufkunu yakalamadığından dolayıdır. Ben de bir istatistik verebilir miyim hocam? Buyurun. Şu yayınları izleme istatistiklerine baktım yüzde 57'si hanım yüzde 47'si erkek hocam. Selam olsun. Selam olsun hanımlarımıza ve beylere. Şimdi dönelim tekrardan. 32'si erkek, 13'ü kadın. Sınıfsal tabanları bakın siyer bilgilerimiz alt üst olacak. 34'ü zengin, 11'i fakir. Bir avuç fakirin omuzlarında yükselti diye bu kadar anlatıldı bize yıllarca. Ve fakirlik edebiyatı evet, yapıldı. Evet, evet. Yani yıllar yılı mesela Ramazanlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sofraları anlatıldı durdu. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Niye bunu ikide bir insanların nazarına veriyorsunuz? Fakirlik bu ümmetin kaderi değil ya değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vardı da mı yemedi yani olduğu zaman yedi, sahabeler de yediler güzel giydiler. Bu noktada Allah nimeti kuluna verdiği zaman o nimetini kulun üzerinde görmesini ister. Bu işin edebiyatını yapmanın bir anlamı yok. İş başa düşer. Çeketimizi de satarız biz ama netice itibariyle eğer böyle bir durum söz konusu değilse İslam doğal bir dindir. Evet. Hayatın içinde bir dindir. Hayatı yaşanmaz bir hale getirerek bir İslam'dan bir dindarlıktan bir Müslümanlıktan bahsedemezsiniz. Ve bu din asla fakirlerin gariplerin, gurabaların sırtında gelmemiştir gariplere selam olsun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği o selam sadece fakirlere olan değildir. Bakın zengin de Abdurrahman İbn Af ama bu Risalet davasına girdiği zaman garip oldu. Ya. O gariplere varken elinde o elinde olanı İslam'ın hizmetine sunma meselesidir. He. Onun için Hazreti Ali'ye binlerce selam olsun zühdü bize tarif ederken züh dünyaya küsmek değil, dünya avuçlarının içerisinde olmasına rağmen dünyaya meyletmemektir diyor. Ya. Mesele budur. Kaldı ki ilk iman edenlere bakın Hatice annemiz Mekke'nin yarısını satın Zengini. alacak kadar zengin. Kendini Hazreti söyledin. Ebu Bekir öyle, Hazreti Aynen. Osman öyle yani, Abdurrahman öyle. bu kadar acite etmenin ne manası var. Yani. Evet. Onun için buradaki o evet. rakamlar bizim için önemli. Bakın sınıfsal tabanları 34'ü erke zengin 11'i fakir. Sosyal Gelelim yine diğer sosyal statüleri de bize bir bilgi evet veriyor. 31'i hür, 7'si mevali, 7'si köle. Mevali ne hocam? Mevali kölelikten özgürlüğünü almış ha, azat yani edilmiş. azat edilmiş. Ha. Zaten 3 sınıftan oluşuyor Mekke'nin sosyal yapısı. Hürler, mevaliler yani hürriyetini elde hmm. etmiş köleler ve halen köle kalanlar. Köleler miymiş ilk iman edenler? Hayır, <gülüyor> Hayır. Ha işte bilgi burada. 31'i hür, hür, 7 tanesi de mevali. O yedi tane köle de köle ama nasıl köle? Hazreti Ömer sonra ne diyecek o kölelerden bir tane, bir tanesine bizim seyyidimiz kime diyor? Bilal'e diyor. Ya. Bilal bizim efendimizdir onu bir başka efendimiz olan Ebu Bekir azalt etmiştir. Dolayısıyla o yedi tane köle de sıradan köleler değil içlerinde mesela mevaliden olan Habab İbni Eret gibi Mekke'nin en böyle gözde sanatkarı, zanaatkarı var demircisi. Hazreti Ömer'e vesile oldu neredeyse de Yani Adikleri? nicelerine, ya. nicelerine. Dolayısıyla orada sosyal statü bizim için önemli. Okuma yazma oranlarına bakıyoruz o 45 tanenin içerisinden 8 tanesi okuma yazma biliyor. Ya Mekke'de zaten kaç tane okuma yazma bilen var? Şimdi okuma bilenler çok, yazma bilen yok. Okuma yazmayı ikisini bilenler az. Hı hı. Belazuri 17 tane isim verir. Hı hı. Bu nihai bir rakam değil ama az olduğunu buradan görüyoruz zaten. Mesela yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Halid bin Velid Hire Savaşı sırasında koca bir ordunun içerisinde bine kadar sayı sayacak asker bulamıyor. Yani. Allah Allah. Bu kadar yani? Ama Ali Seratü vesselam Efendimiz bir devrim oluşturmuş bu okuma yazma meselesinde. Evet. Medine'de neler oluşturmuş. O gün işin bidayetinde Mekke'nin okuma yazma bilmesi ne demek biliyor musunuz? Yani bugün nasıl bir karşılık versek ona profesör falan karşılamıyor onu. Ordinaryus profesör yani, yani. böyle toplumun en bilge insanı. Şimdi diyelim ki Belazuri 17 dedi sayı 20 olsun, sayı 25 olsun daha da öteye gidemeyiz. Hı hı. 25 insanın 8'i ilk müminlerden ya. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu toplumu nasıl değiştirmiş, nasıl dönüştürmüş buna ait çok önemli O zaman bize siyar anlatan insanlar belki bilerek belki bilmeyerek kendi bacağımıza sıkmışlar bu kadar öyle, zamandır yani. Öyle ne yazık ki öyle. Yani burada yapılan şey şu böyle bir derli toplu bir biçimde meseleye bakılmadığı için aa en fazla kim konuşuluyor? Yasir konuşuluyor, Sümeriye konuşuluyor, Bilal Ammer konuşuluyor. konuşuluyor, Bilal konuşuluyor, Habba konuşuyor. o zaman fakir fukarayla bu iş oldu işte. diye bir algı oluştu. Evet. ama biz merceğimizi meselelerin üzerinde derinleştirdiğimizde meselenin Hakikaten öyle olmadığını görüyoruz. Yaşları da görelim ortalama yaş kaç? 25-28 yani gençlerle oldu bu iş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işi gençlerle başlattı, gençlerle devam ettiği, geleceğiz Akabe'ye aynı şeyi göreceğiz, yürüyeceğiz Bedre doğru aynı şeyi göreceğiz, Mekke fethedildiği zaman aynı şeyi göreceğiz, vefat döşeğindeyken işte biraz önce söyledik, Üsame'nin eline sancağı verdiği zaman Aynı, Aynı şeyi, şeyi göreceğiz. göreceğiz. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni gençlerle teyit etti Allah derken bunu diyordu. Ne diyordu Pakistan'ın ikbali akifi olan o güzel insan Muhammed İkbal? Ey dünyaya gençlik getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten böyledir. Elhamdülillah. Dünyaya o gençlik getirmiştir. Elhamdülillah. En büyük gençlik de imandır zaten. O imanla o gençliği getirmiş oldu. Şimdi bu bilgileri bilerek sizin sorunuza gelelim. Sorunuzu bir daha sorun. Soru şuydu Darül Erkam'da topladığı bu güzide ahlaklı insanlara 6 yıl boyunca nasıl bir eğitim ve nasıl bir müfredat uyguladı? Çok güzel. Bu bizim için bugünün dünyasında da nereden başlayacağız noktasında önemli bir mesaj verecek. Neydi onların müfredatları? En önemli müfredat Kur'an. Ayetler iniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri ne yapıyor? Sahabeye anlatıyor. Dolayısıyla iki tane temel kaynakları var Kur'an ve sünnet. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl bir yol izledi? Oradaki eğitim usulünün üç tane basamağı var. Sağlam bir akidenin inşası, ruhi eğitim, akli eğitim. Allah Resulü bunları yaptı. Birincisi neyi? Sağlam, Sağlam bir akide inşası. Yani tevhid, illallah. Muhammed Araslu. İman en baştaki mesele. Ki zaten açık davette de sokaklarda dolaştığında ne diyecek? Kulu la ilahe illallah tufluhu diyecek. La ilahe illallah deyin kurtulun diyecek. Ve onlara bunu anlatacak. Sağ Bambaşka bir biçimde, öyle zor bir mesele Dolan olarak değil, değil, üstü kapalı değil, farklı imayla değil, net bir biçimde reddedin bu putları İnanın Allah'a yumuşatma ama şöyle demesinler birazcık şuradan asla, gevşeteyim yok asla, dümdüz. Dümdüz Cüm bu iman ya bu iman yani biz insanların imanına vesile olacağız diye Allah'ın diniyle oynayacağız diye bir hakkımız yok ya. Hele hele İslam'ı şirin gösterme diye bir şey hakkımız zaten yok. Yani İslam zaten şirin. Hangi şeyini sen şirin göstereceksin ya? Neyi var ki biz gizleyelim Allah aşkına? Neyi var ki yüzümüzü kızarsın? Müslümanların yaptığı yanlışlar ayrı ama İslam'da bu noktada bir leke yok. Elhamdülillah Allah'ın dini, Allah'ın nizamı ve o nizamın temelinde iman var. İman sağlam olacak. Ben şimdi bir doktorum, bir mühendisim, bir kimyagerim, bir futbolcuyum, bir şuyum, bir buyum, hayatın birçok alanında, bir ilahiyatçıyım, bir de talebeyim neyse ben bu dili öğrenmek istiyorum. En başta ne öğreneceğim? Sağlam bir iman. Bu akide mi öğreneceğim? Akidemi öğrenmedikten sonra başka şeylere sıra gelmeyecek, sen önce akideyi öğren bu iman nedir? Rab deyince bu din Rab sıfatına ismine nasıl bir anlam veriyor ki Allah ikra bismi rabbikellezi halak diyor. Sonra elhamdülillahi rabbil alemin diyor yine Rab'la diyor kapatacak kitabı Kur'an sonuna geldi nasıl bitiyor Kur'an? Kul euzu bi rabbin nas? diye bitiyor hep Rab'la konuşuyor, 900 küsür kez Rab diye bir ismi ve sıfatı nazarlara veriyor, e bugün gidin sokaktaki insanlara sorun, camiden çıkan bir insana sorun, deyin ki hacı amca Allah aşkına şu Rab demek ne demek söyleyin Bakın size ne diyecek Allah aşkına? Yani bizim bu noktada imanı anlatma adına çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı böyle anlattı. En başta ne yaptı? Sağlam bir akide inşa etti. İkinci basamakta ne yaptı? Akılları eğitti. Neyle? Kavramları inşa ederek. Nasıl yaptı onu mesela? Kavram mesela ne konuşuyorlardı o gün dil olarak? Arapça konuşuyorlardı. Ebu Bekir'in konuştuğu Arapçayla ile Ebu Cehil'in konuştuğu Arapça arasında bir fark var mıydı? Yok. Yoktu ama Ebu Bekir Darul Erkam'a girdiği zaman başarı deyince başka bir şey kastetti Ebu Cehil başka bir şey. Ölümden anladıkları onun farklıydı Aynı. ötekinin farklıydı ama deyince Aa. Ebu Cehil başka bir şey diyordu ama Ebu Bekir başka bir şey diyor. Kelimelerin manasını açtı Allah'a Açtı kavramın gerçek manasını kordu. Şimdi bakın orada bir yiğit var adı Amir i̇bn Fehire. nerede göreceğiz biz onu hicrette. Nerede şehit olacak Amir İbn-i Füheyre? Kim tarafından? Cebbar İbni Sülma tarafından. Atacak mızrağı Cebbar sırtından yiyecek. Bir anda diyecek, ben kazandım. füstü vallahi ben kazandım. ben kazandım diyecek, Cebbar titriyecek ya öldüren benim ölen o. Son sözünde ben, ben kazandım, kazandım ben diyor. kazandım ve o anda Cebbar'ın dünyası yıkılacak. Adam ilk kez duyuyor böyle bir şey gidiyor Katade isimli sahabe efendimizi buluyor. Siz nasıl bir dine inanıyorsunuz ki ölürken kazanıyorsunuz? Ölürken kazanmak nasıl bir şey diyor? anlatıyor kata ne? Cebbar ne oluyor? Sahabi oluyor <gülüyor> biz radıyallahu anhu diyoruz kendisi öldürdü amri ama kendisi dirildi bu din budur ölürken diriltiyor. ölürken diriltiyor bunu bu dini anlamadıkları için anlayamadığımız için anlatamadığımız için bu dinin tadına varamıyoruz şimdi o Darül Erkam'ın bir yiğidi Abdullah ibni Mesut sene kaç? 5. yıl ne nazil olmuş Darül Erkam'a Rahman suresi. Resulullah diyor ki kim Rahman suresini okuyacak? Ben ya Resulallah. Sen dur diyor. Bir daha soruyor. Ben niye sen dur diyor. Oradaki o 45-50 kişinin en zayıfı Abdullah İbn Mesud. Zayıf yapılı birisi. Hatta bir gün Medine'de böyle bir ağacın üstüne çıkmış. Sahabe bakmış Abdullah İbn Mesud'un bacakları kendi kolları gibi. Biraz gülmüşler. Efendimiz demiş ki gülün gülün. O bacaklar var ya, o bacaklar cen, cennette şöyledir, terazide böyledir, şöyle kıymetlidir onu takdir edip övmüş. Ve o bacaklarla Ebu Cehil'in üstüne, üstüne çıktı. çıkıyor işte. Üstüne çıktı. ya Diyor ki ben üç kez tekrar edince Efendimiz diyor ki tamam git gidiyor. Başlıyor okuyor. Errahman, Allemel Kur'an, Halakal insan, insanlar uçuşuyorlar başına, vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar bayıltana kadar dövüyorlar, kan revan içinde kalmış, bayılmış bir halde taşınıyor Darül Erkam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor Abdullah İbni Mesud'un başına. Ey İbni Mesud ben sana dedim da sen dayanamazsın dedim. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah izin ver bir daha gideyim diyor. Bir daha gideyim diyor. Vallahi onlar beni tekmelerle döverlerken ben onların küçüldüğünü gördüm. Aziz olanın ben zelil olanın onlar olduğunu gördüm. Kavramlar bu işte ya aziz olan biziz diyor. Biz tekmeler altında inlesek de biz aziziz. Çünkü biz el aziz olan Allah'a iman etmişiz. Bu budur. Kavramlar bu. Bugün bu kavramları tam anlamıyla anlayamadığımız için bu dini anlayamıyoruz. Cihat kavramını perişan ettik. Şehadet kavramını perişan ettik. Ahlak kavramını perişan ettik. Adalet kavramını perişan İçlerini ettik. Boşalttık. İçlerini boşalttık hepsinin içini boşalttığımız için konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz ama o anlamları tam anlamıyla Allah'ın istediği gibi dolduramadığımız için yanlış konuşuyoruz ve yanlış neticelere varıyoruz. 3. Üçüncü olarak. Üçüncüsü de ruhi eğitim. Ağlamayın siz teknik ekipsiniz. O ruhi eğitimin de iki basamağı var. O iki basamakta şu. İradenin sağlamlaştırılması ve Kur'ani ahlakın inşası. İki şey. Allah Resulü ruhları inşa ediyor. Neyle? Kur'an'ı bir ahlakla. Ahlak en önemli mesele, dün konuştuk yine evet. tekrardan evet. aynı şey ve iradelerini sağlamlaştırıyor. Niçin irade sağlamlaştırılıyor? Yük ağır, yarı yollarda kalmayın, yarın mevki makamı görünce satmayın bu dini ufacık bir şeflik gördüğünüz zaman eskiye yönelik ne varsa hepsini silip süpürmeyin. Bir üniforma giydiğiniz zaman kibirden yanınıza birileri yaklaşmayacak bir hale gelmeyin bunu diyor bize işte bu din. Ruhi eğitim budur işte ruhlar eğer eğitilirse yedisinde adam neyse yetmişinde de olur. Aynı şeyleri görüyoruz işte o Ömer'i görüyoruz, o Habbab'ı görüyoruz diğerlerini görüyoruz bütün bunların hepsini bunun için görüyoruz niçin? ruhlar eğitiliyor. Onun için burada biz Darul Erkam'daki bu sürecin üçüncü ayağında da bunu görüyoruz. Bu evet. o kadar önemli bir şey ki eğer biz bunları bugünün dünyasında da anlarsak Allah'ın izniyle nereden başlayacağız? Nereden devam edeceğiz? Nereden bu işi götüreceğiz? Bunların hepsini çok iyi bir biçimde anlamış oluruz. Şimdi biz buradaki bu modeli hiçbir zaman unutmuyoruz. Dersleri bizzat Efendimiz ve Vesselam veriyor o zaman değil mi? Efendimiz veriyor. Orada da başka sahabilerden bazılarını da başkalarına ne yapıyor? Muallim kılıyor. kılıyor. Bu bizim geleneğimizdir zaten. Ha. Siz oraya ilime başlar başlamaz ne oluyor? Hemen anında bir hocalıkla talebeliğiniz beraberce başlıyor. Hmm. Bu İslam ilim geleneğidir. Bizde ikisi bir anda başlar. Biz başladığımız anda ilme Bildiklerimizin hocasıyız, bilmediklerimizin Talebesiz. talebesiyiz. Bizden daha çok bilenlere talebeyiz, bizden daha az bilenlere hocayız. Darul Erkam'da da aynı sistem devam ediyor. Ama bir şey var burada siz söyleyince aklıma geldi. Bazıların Efendimiz fazla Darul Erkam'da tutmuyor. Neden? Bazılarına da gelmeyin diyor. Ha istidadına göre mi? Şöyle mesela kim? Said İbni Zeyd ile Fatma binti Hattab, tamam. kim bunlar? Evet. Hazreti Ömer'in amcasının oğlu evet. ve kız kardeşi. Siz gelmeyin Darul Erkam'a, siz gelirseniz Ömer sizin peşinize düşer gelir ve sizi bulur. Buradaki bütün şeyi bozar. Aynen siz gelmeyin. Peki ne yapalım ya Rasulallah? ben size Habbab'ı gönderirim diyor. Ayaklarına muallim gönderir. Habbab bin Eret de eret. Tamam. Ve Ömer radıyallahu an o eve girdiğinde geleceğiz evet. e, ya herhalde evet. ki yarınki derste. Ee, Ömer o eve girdiğinde Habbab da o evde. Hı -hı. Sebebi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onu özel Kurban için. olduğumuz o akla hiçbir şeyi boş bırakmıyor ki. Evet. Her şeyi yerli yerinde bu manada istihdam ediyor. 8 dakika kaldı da hocam Darun Nedve'yi de konuşacaktık Vallahi o bugün. kadar çok ki nasıl <gülüyor> yapacağız bilmiyorum. E ne yapalım? Kanal bizim değil mi? Bizim hocam. E, tamam. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> ne güzel söyledin Biraz uzatırız. Bir şey ne kadar istiyorsanız o kadar uzatırız. Yok, biraz uzatıyorum. Zaten arkadaşlar diyorlar ki daha uzun olsun diyorlar. Siz ne kadar isterseniz konuşuyorsunuz. Başkalarını konuşalım. da düşünmek lazım. Onun için biraz uzatacağım tamam, sadece. Hocam. Hocam. Şimdi ve Selam <gülüyor> efendimiz 6 yıl boyunca bir lafasıla bu sistemi devam ettirdi. Burada oluşturulan o model, bir model. Bu modeli ne yaptı efendimiz biliyor musunuz? Mesela şöyle bir şey sorayım size ki daha iyi anlasın. Adam diyelim ki 20. yılda Müslüman oldu. 15. yılda Müslüman oldu. Ne yaptı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi yaptı. Sağlam bir akide, aklını eğitti, ruhunu. Bu hiç eğitti. değişmedi ya. Hiç değişmedi. Ha. Sürekli olarak bu böyledir. Dolayısıyla bu işin zemini bugün bizde mesela nereden başlayacağız sorusunun cevabı bu. Yıllar sonra İbni Hacer el-Haythemi isimli bir alimimiz var. Allah kendisinden ebeden razı Amin. olsun. Ona soruluyor. Diyor ki diyorlar ki ya bu farz olan ilimler nedir? Hani kadın, erkek her Müslümana ilim öğrenmek farz ya. Bu farz ne yani? Biz hangi şeyi yaparsak farzı yapabiliriz? Bu şeyi söylüyor. Başka bir şey söyleyemez zaten. Evet. Dolayısıyla bugün ben de hayatın alanlarının hangisinde olursam olayım. Biraz önce saydık ya farklı farklı meslekleri şunları bunları. Ev hanımı olayım mesela. Camide hoca olayım. Şu olayım bu olayım. Fark eden hiçbir şey yok. Yapmam gereken bu sistemde bu dini öğrenmek. Sağlam bir akide, akli eğitim dedik onu kavramların inşası. Hı hı. Ruhi eğitim yani ruh dünyamın imarı adına irademi sağlamlaştırmak ve ne yapmak? Kur'an'ı bir ahlak inşa etmek. Bu iradenin sağlamlaştırmasına ne var biliyor musunuz Bekir kardeşim? Uyku ahlakı var. Ya. Bugün Müslümanlar uyumayı bilmiyorlar. Uykuları sünnet üzere olmadıkları için uyanık gezemiyorlar. Bugün 8 saat 10 saat uyumasına rağmen halen gözlerini ovuşturuyor. İşte esni besleyip duruyor. Niye? sünnet üzere değil. Onun için bu uyku ahlakı çok önemli bir mesele. Yeme ahlakı ve da. Var aynen. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onları inşa ediyor. İşte böyle taşları koyar gibi bir binada nasıl olacaksa o duvar, o duvarın taşlarını Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şey ihtiyaca mi? binaen koruyor. Bunu nereden biliyor efendimiz Hazretleri? E yani Cenabı Allah o, bu o metodu ilham ediyor değil mi efendimiz Hazretleri? Vay ya vay ya Kur'an Ya çünkü Kur hiç talebe yetiştirmemiş aynen. o kadar yani. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kur'an. Hani aziz. Hazreti Ali'ye bir gün böyle bir şeyler anlatıyor. Hazreti Ali hayran hayran hmm. dinliyor, dinliyor. Diyor ki ya Resulallah Nahnu min ma'in vahid diyor ya biz aynı suyun çocuklarıyız. Yani aynı soydan gidiyoruz. Sen bilin? nereden biliyorsun bunları? <gülüyor> diyor işte orada o sözü edde beni rabbi fe ahsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi en güzel kıldı. Yıllar sonra, yıllar sonra Ayşe anamız Acayip onu anlatacağız zaten geliyorlar soru soruyorlar cevap veriyor, tarihten soruyor cevap veriyor, coğrafyadan soruyor cevap veriyor, Arap dilinden soruyor cevap veriyor, işte şundan soruyor cevap veriyor Urve İbn Zübeyir de orada böyle teyzesini hayran hayran seyrediyor, en son birisi geliyor tıpla alakalı bir şey soruyor ona da cevap verince Urve artık dayanamıyor. <gülüyor> Ana diyor ya öyle hitap ediyor niye diyor böyle? Sen diyor bu kadar bilgiyi nereden bildin? Evladım diyor kimdi benim muallimim? Ben Resulullah'ın talebesiydim. Allah Resulü beni eğitti ve bana her bilgiyi o söyledi. Yani Resulullah böyledir işte ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasında hiçbir şey eksik değil ki bu noktada bazı şeyler farklı olursun. Onun için burada biz Darul Erkam'da öğretilen bu bilgilerin de işin bidayeti zemini olduğu bilgisini hiçbir zaman unutmamamız Unutayım lazım inşallah. Gelelim mi Darun Nedve'ye? Gelelim hocam. Şimdi Darun Nedve biraz önce biz de gösterdik kapısını. Hı hı. Darul Erkam'ın rakibi oldu. Öyle değildi başta. Darun Nedve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beşinci dedesi Kusay tarafından Mekke'nin idaresi adına kurulan bir toplantı yeriydi. Sonra İslam daveti başlayınca işin işte o hadiseler ortaya çıkmaya Darül Nedve'nin işi gücü karanlık üretme oldu. Aydınlık üreten Darül Erkam'a karşı karanlığı götürüp bastırmaya çalıştı. Onun için sanki rakibi gibi konumlandı. Başlangıçta böyle değildi. Yani siz eğer yanlış bir işi kendinize hedef olarak edinirseniz Olacağı budur batılın taraftarı olursunuz. Darul Nedve de öyle oldu. Orada bu süreçten sonra konuşulan her şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını kısıtlama, engelleme, yok etme, onlara işte bir şekilde ortadan kaldırmaya yönelik planların oluştuğu yerler oldu. Ama sonraki süreçte bizim için Darul Erkam da bir model oldu, Darul Nedve de bir model oldu. Şimdi biz Darul Erkam'ı anlamaya çalışıyoruz. Ne anlıyoruz? Bu evin azıkları ne? Bu evin azığı Kur'an diyoruz, bu evin azığı namaz diyoruz, bu evin azığı gözyaşı diyoruz, bu evin azığı iman diyoruz. Darun Nedve'yi anınca ne diyoruz? Bu evin azığı şer diyoruz, bu evin azığı kötülük diyoruz, küfür. bu evin azığı küfür diyoruz, bu evin azığı günah diyoruz. E şimdi sen git dön evine bak azığın ne? Azığın ne ise sen oranın şübesisin. Çok güzel bir ev olması o evi Darul Erkam kılmıyor. Binanın üstüne mülk Allah'ındır yazmak o evi Darul Erkam kılmıyor. O evde işte böyle tumturaklı laflar konuşmak o evi Darul Erkam kılmıyor. Azıktır aslı olan ne konuşuluyor neye hizmet ediyor? O, o evin hangi evin şubesi olduğunu ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla bugün ben de kendi evimi Darul Erkam yapmak istiyorsam ki etmek zorundayım, başka çaresi yok. İnanın ki başka çaresi yok. Bunun ikinci, üçüncü alternatifi yok. Bu yolun tek bir yolu var, budur. Ben o evi Darul Erkam kılmak istiyorsam Erkam'ın azıkları ne idiyse bugünün dünyasında ben de aynısını yapmak durumundayım. Madem onlar bu işi böyle yaptı aynısını yapacağım şimdi Ramazan evlerimizde Kur'an konuşuluyor sünnet konuşuluyor sahabe konuşuluyor İnşallah öyledir Ramazan'da değil ki sadece bu biz Ramazan'da yükseltiriz biraz daha çıtayı yoksa normal zamanlarda da böyledir bir mümin evet. evi bir Müslüman evi evet. şimdi ondan sonraki süreçte de evimi bu şekilde eğer donatabilirsem 21. asrın Darun Erkamları olma adına ben de adım atmış olurum dua edelim de Rabbim bütün ehli imanın evlerini Amin. böyle etsin Bu İnşallah. mevzuyu anlattığı kitabında hocamın hatırlıyorum o paragrafı, şimdi gidin diyor Mekke-i Mükerreme'ye evet. Darül Erkam duruyor mu yerinde? Durmuyor. Evet. Darun Nedve duruyor mu? O da, o da durmuyor. Fakat misyon olarak onların faaliyetlerini icra eden yeryüzünde binlerce ev var evet, mı? Var. Binlerce Darül Erkam da var, binlerce Darun Nedve de var. Kendimize sormamız gereken hisse soru şu benim evim Hangisine benziyor? Aynen öyle. Ya bütün mesele odur. Evet. Bundan sonraki gayretimizi de bu uğurda çoğaltmak durumundayız. Evet hocam. Bitti mi hocam? Kanal bizim hocam. İstiyorsanız Erkan Erkam bin Ebil Erkam için birkaç cümle Lütfen hocam. Ne kadar yaşıyor biliyor musunuz? 80 küsür senede. Evet, uzun bir ömür. Evet. Ne biliyoruz Erkam'dan? Aslında hiçbir şey. Ev var ya ev, öyle bir ev ki bütün diğer amellerini gölgede bırakmış. Bedre katılmış, Uhud'a katılmış, Hende'ye katılmış, Allah Resulü'yle bütün seferlere katılmış. Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir'in yanında, Hazreti Ömer'in yanında. Allah Resulü'nün yanında nedir biliyor musunuz onun konumu? Vahiy katibi. Ya bunların hiçbir tanesi bizim gözümüze gelmiyor. Hiç kimse mesela bunları evet. konuşmuyor. Niye? Öyle bir amel var ki o amel bütün hepsini gölgede bırakmış. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle büyük bir amele karşı vefa adına Tam ne yapmış, Medine'de. ne yapmış, Gelmiş daha kendi evi yok, birisi bir arsa Hicretten Rasulüne, sonra arkadaşlar hicretten evet, sonra bahsediyor. Allah Resulüne infak ediyor, bana Erkam'ı bulun diyor. Ya. Madem bu büyük hayırın altında onun imzası var, bu yiğitler onun evinde yetişti, al diyor bu ev senin. senin. Bedir oluyor. Merzuban isimli bir kılıç ganimetlerin içerisinde Allah Resulü şöyle kaldırıyor. Sahabe diyor ki keşke benim olsa bize keşke bize verse. Nerede diyor Erkam? Allah Resulü Erkam'ı getiriyor ona veriyor. Allah Resulü'nün vefası bambaşka zaten o vefa ayrı bir şey ayrı gerçekten saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir mesele. Mesele hiç unutmuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hep Erkam gibi kendisinden iyilik gördüğü insanlara daha üstünde bir iyilikle onların o iyiliklerini de ölümsüzleştiriyor. Erkam bin Ebi Erkam'ın iki tane hadisini tek okuyoruz biz. Hadislerinden bir tanesi şu. Geliyor bir gün efendimizin yanına ya Rasulallah diyor ben Kudüs'e gitmek istiyorum. Efendimiz diyor niçin gideceksin? Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip sevap kazanmak istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o günkü yol şartları işte daha Kudüs <gülüyor> Müslümanları tarafından fethedilmemiş. Benim mescidimde kıldığın namaz orada kıldığın namazdan daha da faziletlidir diyor. Biliyorsunuz biz şimdi fazilet sırasını nasıl yapıyoruz? Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Mescid-i Haram'da 1'e 100.000, Mescid-i Nebevi'de 1'e 1000, Mescid-i Aksa'da 1'e 500. Allah Resulü onu söylüyor. İkinci rivayet ettiği hadiste çok önemli. Cuma günleri insanlar camilere girdikleri zaman bazen bu yanlışı yapıyorlar. Arkalarda oturuyorlar böyle işte ayakkabılıklarda hmm. hemen kaçacaklar ya. <gülüyor> i̇nsanlar da geliyor bu sefer onlara rahatsızlık veriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu men ediyor. Önde oturun, arkada geç gelen de sakın öndekileri rahatsız etmesin caminin adabına ait rivayet ettiği bir hadis hmm. ve daha neler neler hatıralar. Allah kendisine ebeden Abi. razı olsun o 80 küsur senelik ömrünün sonunu Medine'de tamamladığı zaman oğluna diyor ki koş diyor bana Sad bin Ebi Vakkas'ı çağır <gülüyor> o gelsin benim ben cenazemi de, kıldırsın. De. O, o günlerde biraz Medine'nin dışında oturuyor o gelene kadar o gün Medine valisi Mervan bin Hakem hemen geçmiş, yapmış. Geçmiş, başa. geçmiş oraya tabi Osman bin Erkan bırakmıyor diyor babamın vasiyeti var geçiyor Saad bin Ebi gözyaşları içerisinde o günleri de anarak bir cenaze namazı kıldırıp Erkan bin Ebi'l Erkam'ı Baki Karbistanlığındaki yerine defnediyor. Allah ondan da ebeden razı olsun Saattan da razı olsun bütün ashab-ı kiram efendilerimizden de razı olsun bizi de Erkam'ın yolundan gidenlerden etsin. Amin inşallah. i̇nşallah. Allah sizden razı olsun. Allah kabul etsin. Ne kadar güzel ders olmadı mı sizce de Elhamdülillah. Acayip Hayavuz. istifadeli oldu ya. İnşallah. Rabbim sizi yanımızdan, yöremizden eksik etmesin Allah hocam, Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam e, programı inşallah. uzatalım dediniz bir kişi ayrılmadı ya. Olduğu gibi 12 bin kişi herkes burada bekliyor yani. Selam Allah. olsun herkese. Hepsine selam olsun. Onlar bize değil. He anlattıklarımıza aşıklar, evet, evet öyle. o anlattıklarımıza biz de aşığız, ne yapalım evet. Allah o aştan ayrılmaz. 250, 250 siyer talebesi kardeşimiz dün mesaj atmışlar hepsi hmm. izliyorlarmış diyorlar ki Mecidallah. biz tahiyyat okuyoruz siz program yaparken Allah hani böyle Allah güzel bereketli olsun Allah diye Allah hepsine her birinize ayrı ayrı selam ediyoruz bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bu programı yapmamıza yapmamızı nasip eden Cenab-ı Allah'a da hamd diyor. ondan dilimize bedenimize, canımıza kuvvet niyaz ediyoruz. Amin. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah yarın gece 12'de yeniden buluşma duasıyla Allah'a emanet olun.